27 Nisan 2017 Perşembe saatleri 11'i gösteriyor. Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Yeşil Bülten'le, bu haftanın Yeşil Bülten'iyle radyolarınızdayız. Açık Radyo'da yeni yayın dönemi de başladı. Anlaşılan o ki bir yayın dönemi daha en azından beraber olacağız Açık Radyo'da sizlerle. Yeşil Bülten'i e, yine Perşembe günleri 11'de evlerinize, arabalarınıza, ofislerinize... ...konuk etmeye çalışacağız. Bülten'de çevre ekoloji... ...gündemini paylaşıyoruz sizlerle düzenli olarak. Bir süredir birazcık farklı gündemlere de girdik. Ee, Türkiye'de tabii ciddi bir referandum tartışması varken... ...biz hem biraz onu yakaladık... ...birazcık kendi gündemimizle ilgilendik ama... ...bu yeni yayın dönemiyle birlikte... Referandumdan kalan gündemleri de sırtlayıp devam ettireceğiz aslında Açık Radyo'da ve e, bu referandum sonrası süreçle birlikte çevre, ekoloji hareketlerinin, kent, doğa hareketlerinin ve mücadelelerinin sesini sizlere yine duyurmaya çalışacağız. Bunu da yeni yayın döneminin ilk programında bir hafta öncesini tartışarak yapalım, öyle başlayalım istedik. E, referandumdan malumunuz küçük bir farkla evet sonucu çıktı. Ee, ama buna itirazlar da devam ediyor. Şaibe tartışmaları halen kesilmiş değil. Referandumun üzerinden 10 günü aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen. Biz de bunun çevre ekoloji, doğa mücadelesi aslında bir bütün olarak yaşam savunusu üzerinden e, bir tartışmasını yapacağız bugün. İki tane konuğum var. Çağdaş Öztürk ve Selen e, Bilgör. İkisi de farklı kent, çevre hareketlerinin içinden insanlar ve bu hareketler bir araya geldiler 16 Nisan referandumu öncesinde ve yaşamı savunanlar hayır diyor dediler. Yaşamı savunanlar hayır dedi 16 Nisan'da ama sonuç bir evet olarak karşımıza çıktı. Ama yine de tartışmanın bitmediğinin altını çizmeliyim. Hemen başlayalım konuşmaya. Bundan sonra ne olacağını da konuşmaya başlayalım. Hayır diyenler bundan sonra nasıl bir yol izleyecekler? Doğa için, yaşam için, çevre için. Ee, Sena seninle başlayalım istersen. Ee, bu e, yaşamı savunanlar hayır dedi dedim. Bu aslında bir başında koyduğum bir isim. Yani bir özel isim olarak anabiliriz yaşamı savunanları. Ee, kimdir, nedir bu yaşamı savunanlar? Ee, bir senden dinleyelim öncelikle. Yaşamı savunanlar ya da yaşam savunucuları olarak andığımız bu birliktelik e, öncelikle İstanbul genelindeki ekoloji ve kent hareketlerinden bireyler tarafından hem e, direniş dayanışma süreçlerini birleştirmek, ortak e, o mücadeleye uygun zeminler hazırlamak hem de karşılıklı dayanışmayı arttırmak için e, oluşturulmuş bir ağ aslında. Ee, tabii zamanla e, sadece İstanbul'daki değil, Türkiye'nin e, her ucundaki kent ekoloji mücadelelerini de içine katmış bir ağ. E, ve temelde bir işte dediğim gibi bir ağ örgütlenmesi ve e, tek tek her kent ekoloji mücadelesinin e, ayrı ilgilendiği konular olduğu gibi bir yandan da bütün bu mücadeleleri yekpare olarak ilgilendiren konuları, ee, konularda hep birlikte hareket etmek e, için oluşturulmuş bir ağ. Madde, bir 80, madde 80 sürecinde e, çok adını duyduk e, sanıyorum değil mi? Yaşamı savunanlar olarak bir evet. dizi faaliyette bulundunuz. Evet özellikle madde 80 sürecinde e, en aktif olduğu dönemlerden biriydi e, yaşam savunucularının. Ee, ...ve e, bu e, perspektifle ilgili olarak ilk e, ortak eylemliliğini Madde 80'nin aslında e, örgütledi. Ve e, o dönemde e, bütün bu ülkeyi sarsan bombalı saldırılara, işte OHAL ortamına rağmen yani, sokaktaydı... ...hatta Ankara'ya gitti yaşamı savunanlar, Madde 80'i e, protesto ettiler. E, ve hala daha yakından takip etmekteyiz tabii ki bu e, süreci. Evet yaşamı savunanlar aslında böyle yani bu hareketliliği hem sağlamak hem ortak zemini inşa etmek. Tabi referandum sürecinde de e, madde 80 gibi bu yeni anayasada e, sit alanlarının, e, doğanın yani hem kültürel hem doğal e, koruma alanlarının şirketlere peşkeş çekilebileceği bir hukuksuzluk ortamının e, doğuşundan dolayı tabi ki yaşamı savunanlar yine sokaktaydı. Ama tabii bundan sonraki süreçte de aslında bu ortak zemin çok çok büyük önem taşıyor ama bu konuya yine... Çağdaş biliriz. evet sana soralım. Şimdi yaşamı savunanlar evet bir, bir araya gelmiş insanlar topluluğuydu ama hayır meclisleri içinde de sanıyorum bu süreçte aktif halde bulundular. Hayır meclislerinin referanduma dair bir tavrı var. Ve bir e, hala arkasında durduğu bir görüşü var. Bu ne kadar e, siyasal alanda çok e, zikredilen bir fikir haline gelmese de Cumhuriyet Halk Partisi belki e, bir süre, Halkların Demokratik Partisi belki bir süre, yasal süreçler devam etse de e, seçimin ya da referandum sonucunun şaibesine dair tartışma daha çok e, tırnak içinde halkın kendi arasında yürüyor desek yeri sanıyorum değil mi? Bu açıdan birazcık referandum tavrına da yaşamı savunanların değinmeni isteyelim. Bahsettin zaten yaşamı savunanlar bir araya gelen, farklı hmm. zeminlerden bir araya gelen, kent doğa mücadelesi verenler diye ama... ...biz şunu gördük, gezde de görmüştük, 16 Nisan gecesi bu şaibeli sonuçlar açıklandığında da gördük. O farklı kesimlerden bir araya gelenler tekrardan sokakları ve meydanları doldurdular ve biz kazandık dediler. Çünkü sokakta ve sandıkta da biz kazanmıştık, bunun mücadelesini verdik. Kent için, doğa için, geleceğimiz için, yaşamımız için... Bir arada mücadele ettik ve bu hayırı hep birlikte kazandık. Her sabah birbirimize metrobüs yollarında günaydın dedik, hayırlı sabahlar dedik ve kazandık. Yaşamı savunanlar evet kendi mücadelesini verdi. Maçka Parkı'ndan başladı. Sonra Galata Köprüsü üzerinden güzel bir yürüyüşle aslında tarihe tanıklık eden yeni camiyi ne hale getirdiklerini şu anda şantiyalarına çevirdiklerini de gösterdik. Galata Port'tan başlayıp... Galata Port'tan başlayıp yani... Şimdi hayır meclisiyle beraber çalıştık çünkü aslında hepimiz her meclisin, yani bu kentluğa meclisinin de bir bileşeniyiz. Beraber yürütüp bu sürece hayır meclisleri şunu yaptı. Hayır biz kazandık dedi. Ve sonrasında biz bu referandumu tanımıyoruz. İptal edilsin dedi. Biz de aynısını söylüyoruz. Bu referandum iptal edilmelidir. Bu bir şaibeli referandumdur. Çok nettir. Şöyle bir şey var. Aslında... Ya seçim sonuçlarının meşru olmayan bir şekilde şaibelerle evet'i kazandırılması bizim kent ve ekoloji alanında sıklıkla karşı karşıya kaldığımız konu bir durum. En yakın örnek Port projesi gene. Ee, biliyorsunuz koruma kurulu tarafından teşkilenen paket postancı ve postanesi ve yolcu salonu kanusu bir şekilde yıkıldı. Koruma kurulu dahi haber vermeden yapılan yıkımlar sonra proje durduruldu haberleri çıktı. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mühürlediği haberleri çıktı. Ama dün Mücella yapıcı bir tweet attı, mimarlar odasının binasından fotoğraf çekip. Gece. ...gördük ki kanunsuz bir şekilde... ...çalışmaya devam ediyor. Yani ya. İnşaat zaten hiç Gece durmadı ki. Yani buralara... E, bu ...Karaköy bölgesine gelip gidenler zaten gördü. Her akşam... E, de, ...çıkan kamyonlarla falan. Ama e, Çağdaş'ın söylediği önemli galiba birazcık. Biz idmanlıyız bu mesele diyor de. Çağdaş değil mi? Değil bu hukuksuzluk zemini aslında... ...doğa ve yaşam savunucuların karşısına... ...sürekli çıkarılan e, şey. Hem e, işte koruma kurulundan çıkan... ...yanlı taraflı kararlar... ...hem... E, Dava süreçlerinde işte red kararları, inşaatı durdurma kararları, bunu biz işte Kuzey Ormanları'nda da gördük, 3. Havalimanı'nda da gördük. Yani her yerde gördük. Bilirkişi raporları. Bilirkişi raporları, her şey. Ee, e, hiçbir hukuki zemine, hiçbir bilimsel gerçekliğe dayanmayan raporlar karşımıza getirildi. Dava süreçlerinde yaşam sonucuları kazanmalarına rağmen durması gereken inşaatlar durmadı. Bu konuda kimse hiçbir şey yapmadı. E zaten Madde 80'de de yaşam savunucularının yükselttiği ses buydu. Zaten biz e, hukukun yok edildiği yani hukuka rağmen bir mücadele veriyoruz. Şimdi o hukuk zeminin tamamen ortadan kalktığı, hukuksuzluğun hukuk haline geldiği bir ortama dönüşecek Madde 80'le demiştik. Aslında 16 Nisan gecesi yani bu YSK'nın yapmış olduğu hmm. durum somut bir şekilde bu memlekette hırsızlığın ve yandaşlığın meşrulaştığı bir duruma getirdi. Gösterdi bunu, netleştirdi yani. Ya Mesela Madde 80 ile bir araya gelmiş bir ekip ya da en azından faaliyetlerini orada yürütmüş bir ekip olarak da düşündüğümüzde hayır demeye de birazcık zaten idmanlı ve hayır dediği şeyin hukuksuz bir şekilde karşısına çıkmasına da idmanlı bir ekip duayı savunanlar. Bu açıdan bence önemli bir deneyim birikti Türkiye'de. Yani hani bunun belki bir ...pik noktalarından birini... ...çevre ekoloji mücadelesi anlamında Gezi Parkı'yla koyalım. Ee, öncesinde bir birikim vardı. Ee, Bergamalarla başlayan... ...Karadeniz'de Hestere karşı mücadeleyle... ...devam eden... ...nükleer, e, nükleer karşıtı, karşıtı mücadelenin her zaman... ...canlı olduğu bir ortam oldu burası. Ve e, aslında kocaman... ...bir deneyim birikiyor. Yani nereden... ...baksak dönsek geriye şöyle... 35-40 yılı bulan belki... ...bir deneyimden bahsediyoruz. Ama... E, ...bugün karşımıza... ...güçlü bir hayıra rağmen bir sonuç... Çıktı. Bu sonucu e, az önce de söyledim halk kendi arasında tartışıyor duayı savunanlar yaşamı savunanlar tartışıyor kabul etmediğini beyan ediyor ama ve lakin e, bir karar bu bir sonuç bu resmi sonuç bu bundan sonra ne yapılacağı da yine tartışmaların önemli bir noktasını oluşturuyor sanırım biraz burayı da konuşalım ne yapacak yaşamı savunanlar e, bu ortamda bundan sonra. Yani çağdaş'ın aslında söylediği gibi e, tabii ki net bir tavrımız var öncelikle. Biz bu ilan edilen e, sonucu, e, böyle çıktığı iddia edilen bu şaibeli sonucu asla tanımıyoruz. E, zaten demin de konuştuğumuz gibi idmanlı, <gülüyor> idmanlıyız hmm. ve zaten... E, Doğayı, yaşamı, kentleri, kültürü, tarihi savunanlar hiçbir ortamda hiçbir zaman mücadelelerini hangi olumsuz koşul olursa olsun hiçbir zaman durdurmadılar. Demin de ifade ettiğim gibi isterse o hal ortamında olsun, isterse herhangi, hangi hukuksuz ortamda olursa olsun bu yüzden aynı şekilde devam edecek aslında bu yaşam savunucularını bir araya getiren kent ve ekoloji meclisleri zaten. Ve yaşam savunucuları da şimdiye kadar aslında ne yaptıysa sanırım onu yapmaya, hayır demeye, ısrarla referandumu tanımamaya ve bunu haykırmaya devam edecek. Zorlarsa. Aslında biz zaten tanımamaya alışığız şimdi. <gülüyor> üçüncü köprüye bilirkişi raporları verildi yapılabilir diye tanıdık mı yani? Tanımadık. Hmm. Veya Cerat Tepe <gülüyor> için mahkeme kararları bilirkişi raporları tanıdık mı? Tanımadık. Tanımadık da inanmadık da. Tanımadığımızı da her seferinde daha gür sesle ve mücadeleyi daha büyüterek deklar ettik. Bugün de aynısını yapacağız yani. Biraz daha ben deşeyim istiyorum burayı. Çünkü önemli bir tartışma. Bence yapılması da gereken bir tartışma. Şimdi dediğinde çok haklısın. Ben kendi adıma adım mesela bir televizyon yayıncısıydım o dönem. Şimdi radyoda yapıyorum program. Bir gazetecilik faaliyeti yürüten, hayatını böyle kazanan bir insan olarak son gününe kadar şunu hep söyledim. O üçüncü köprü yapılmamalı. Yapılmaya da bilir. Yani orayı bırakın biz bir... Ee... O yapılmış ayakları vardı o zaman çok konuştuk bunu bırakın öyle kalsın bu da anıtı olsun doğayı koruduğumuzun anıtı olarak kalsın onlar orada bakalım sarmaşıklar sarsın çiçekler ağaçlar bitsin altında ve bakın doğaya zarar vermedik bizim anıtı olsun dedik ama açıldı işlemeye başladı. Bağlantı yolları. Daha çok ağaç kesiliyor. Daha yapılaşma girecek oraya. Hani nasıl bir kabusla karşı karşıya olduğumuzu Kuzey Ormanları açısından biliyoruz. Peki. E şimdi bu tabloda hayır demeye devam edeceğiz. mücadeleye doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Ama bir taraftan e, bizim karşı çıktığımız şeyler de olmaya devam edecek sonucu çıkabilir. Bu açıdan... Temsiliniz olduğunu düşünüyor musunuz? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde örneğin temsil edilebildiğinizi e, yahut e, başka mecralarda, siyasal alanda, politik alanda bir temsiliniz olabildiğini düşünüyor musunuz? Bu da hani bir belki iç hesaplaşma, belki bir radyo programı için ağır bir konu olsa da konuşmaya değer diye düşünüyorum. Yani meclisteki temsili bahsedersek eğer Hı -hı. bizimle beraber dayanışma gösteren meclis içinde bulunan birçok... Arkadaşımız diyorum yani var. Yani milletvekili aslında olarak hı hı. ama var yani. Ama bizim temsilimiz mücadele alanlarımız aslında. Biz mücadele alanlarımızdan çıkmadığımızda direnişimizi sürdürdüğümüzde var olabiliyoruz. Temsilimizi başka diğer dışarıda gösteremiyoruz yani. Hı hı. yani Yeşil yol yapılırken yaylalardaki kadınlar o yaylalara çıkmasaydı şehrin merkezinde bir temsiliyet olmayabilirdi. ...Kuzey Ormanları savunması hala birçok yere gidip eylemliliklerini sürdürdüğü için temsiliyeti var. Termik santrallere karşı mücadele ettiği için temsiliyeti var. Yoksa bizim temsiliyetimiz e, sokaktan başka bir yerde yok. Yani buna belki bir maalesef parantezi açabiliriz. Yani Gönül tabii ki isterdi ki e, meclisteki partilerin bir kent ekoloji politikaları olsun. Bunları ilan etsinler bunları konuşalım. E, fakat e, ne iktidar partisinin ne ana muhalefet partisinin maalesef e, çok sağlıklı hani temelden e, biz temsil edebileceğini bizi e, düşündüğümüz ol, ölçüde boyutta maalesef yok. Ama tabii ki tek tek milletvekillerinin e, parti meclisleri içindeki e, komitelerin, konseylerinin e, destekleri olduğunu tabii ki burada belirtmeden geçmeyelim. <gülüyor> e, fakat e, elbette ki aslında yani... Şu aslında çok gurur verici bir şey Çağdaş'ın söyledi. Yani bizim temsiliyetimiz köylerde, bizim temsiliyetimiz derelerde, sokaklarda, insanlarla ve bu belki çok daha önemli bir temsiliyet alanı. Biz hep yüz yüzeyiz, biri bir kol kolayız. Çünkü mücadele alanlarımız yaşam alanları ve o yüzden yaşamın içindeyiz. Ta kendisiyiz, onu korumaya çalışıyoruz. Ama elbette ki işte varlık fonu gibi ekonomik modellerinde... Ee, ...bizim mücadelemiz üzerinde yaptığı baskı işte madde 80 gibi e, torba yasalarla e, işte e, anayasaya sokulmaya çalışılan şeylerle... ...tabii ki biz de e, yasama mercilerinde daha etkili temsilci, bizi temsil eden e, milletvekillerinden öte politikalar olmasını hayal ediyoruz <gülüyor> diyelim... Tabii. Biraz daha somutlaştırayım bu temsil işini mesajı ikiniz de buradasınız madde 80 sürecinde ben de bir hani gazeteci olarak çok uğraştım e, milletvekillerine e, ya da işte partilerin etkili isimlerine o komisyonda bulunan isimlere her gün belki beş kere telefon ettim ne oluyor ne, ne oldu falan gibi uğraştım ki biliyorum sizde yani ve yaşamı savunanlar olarak pek çok insan da bu konuda uğraştılar eee Neticesinde mecliste şu an dört parti var. 2019'da bir başkan seçecek Türkiye. Şimdi böyle bir e, durumda böyle bir atmosferde e, sizin sizin Sözünüzün etkili olabileceği ya da bugüne kadar en azından sözünüzün etkili olduğu e, örneğin bu dört partiden hangisi vardı? Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, e, Halkların Demokratik Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ulaşabildiğiniz sözünüzün dinlendiği mecliste sözünüzün e, en azından oraya aktarıldığını tanık olduğunuz e, olaylar vardır eminim. Yani sonuç olarak şu madde 80 sürecinde de meclise hı hı. görüşmelere gidildiğinde CHP'li ve HDP'li gruplarda görüşmeler gerçekleştirdi. Bu işin gerçeği var. AKP bugün yağmanın ve talanın baş mimarıdır yani. Şimdi karşı tarafıdır bu işin ve onlarla görüşebilecek bir durumumuz yok şu anda aslında. Hani Belediye belki temsiliyetinde olabiliyor bazen böyle şeyler ama evet, örnekleri yukarıdan var, örnekleri var hı hı. mesela. Şu anda dekoil hattı projesi için bir ara kuzey ormanları savmasın arkadaşlar, çeyhan'e belediye başkanı ile gidip görüştüler, hmm. projeye baktılar ve konuştular. İki tarafta birbirine durumunu anlattı ama biz haklı olduğumuzu bildiğimiz için anlattık bu projenin Bergat ormanlarına girdiğinde aslında İstanbul'un akciğerlerinin artık kökünü kurutacak bir duruma geleceğini, İstanbul'un kuzeyine daha büyük bir yoğunlaşma geleceğini söyledi arkadaşlar ama tam bir temsil... şey yok, muhatap yok bu işin. Çünkü şöyle bir örnek var, albatros örneği var mesela. Evet. ...kimdir, hani müttefik midir bizim için CHP'li arkadaşlar? Evet, bazı konularda müttefiktir, beraber direnmişizdir, beraber mücadele etmişizdir, sokağa çıkmışızdır. Ama bir yandan örnekleri var bunun, son örneği Albatros'tur. Yani Büyükçekmece'de uzun süredir mücadelesi verilen bir alan, son yeşil alanlardan ve orada da mesela hileli bir durum var... Sahil bandına Albatros Parkı adı verilip arkadaki yaş alanının satılması var. Şimdi nasıl bir e, dayanışmadan bahsedebiliriz ki? Önce kendi taşlarımızı dökmeliyiz. Ortaya ki hı hı. verdiğimiz mücadele daha şeffaflaşsın yani. Biraz A, son dakikalarda biraz daha şeyden e, yaşam savunucularının tavrını e, zaten yaptıklarını... Ben eminim Açık Radyo dinleyen, şu anda bu programı dinleyen pek çok kişi e, biliyordur, duyuyordur, görüyordur. Belki içinde bir parçasıdır. Parçası olmayanların nasıl bir parçası olabileceğini de soralım size. Mesela bu radyo programını şu an dinleyen, Diyarbakır'dan dinleyen, Bartın'dan dinleyen, Bayburt'tan, Adana'dan, Mersin'den dinleyen birileri varsa ben de bu insanlarla birlikte e, nasıl bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorsa ne yapabilir? yapabilir en yakınındaki kent ve ya da ekoloji savunmasını bulup iletişime geçebilir mesela Diyarbakır'da ise Amet Ekoloji Meclisi ile bağlantı kurabilir Sinop'da ise nükleer karşıtı platformla iletişim kurabilir İstanbul'da ise İstanbul'da artık e, nerede semt semt, her semtte bir e, kent dayanışma hareketi var. E, yine kendi semtindeki kent dayanışma hareketiyle irtibata geçebilir. Bu hareketlerin hepsinin Facebook hesapları, Twitter hesapları mevcut. E, zaten işte temsiliyetimiz sokak o, o şey olduğu için de, buraları da bir kamusal alan olarak düşünürsek sosyal medyayı da. Oralarda da çok aktif... E, platformlar bunlar. Yaşama dair nerede bir e, mesele varsa aslında orada birbirini gören 3-4 kişi işte bunlar yaşamı savunanlardır. Değil mi? Evet. Bunun, bunların adları var. E, artık dernek olanı var. E, grup olanı var. kolektif olanı var. Var da var. Ama bunlar zaten şu an bahsettiğimiz konuştuğumuz isimler diyelim. Son 5 dakikaya girerken biraz sadece bu yaşam e, ya da doğa savunusu özelinde kalmadan biraz daha geniş bir siyaset çerçevesine de bakalım istiyorum. Şimdi öyle bir tablo çıktı ki ortaya Türkiye'nin bir yarısı var bir de diğer yarısı var. Yani bu tartışalım her yerde artık alenen ortada olan kutuplaşmış bir toplum Türkiye şöyle böyle bu bir, pek çok tartışma yürüyor. Pek çok sosyolojik veri de bunu anlatıyor aslına bakarsanız. Ee, ama bu dönemde şimdi bir yüzde ellinin güçlü bir lideri ve güçlü bir temsili var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bahsediyorum. Diğer yüzde ellinin CHP'li olan, HDP'li olan, MHP'li olan, BBP'li olan, Saadet Parti'li olan, İşçi Parti'li olan, TKP'li olan, ÖDP'li olan her kimse. Bütün bu kalan yüzde ellinin ise ne bir güçlü temsili ne de bir e, güçlü lideri var aslında şu anda. Şimdi e, bu açıdan bu yüzde ellinin politik siyasi e, potansiyeli için ne düşünürsünüz? Sizin de içinde olduğunuz bir yüzde elli olduğu için sormak isterim. Ben şöyle kısa bir yorum yapmaya çalışayım bu konuyla ilgili. Evet, yüzde elli, elli diye ayıracaksak ki ben inanmıyorum... Şimdi bir, ...bizim de içinde bulunduğumuz yüzde elli ile karşı taraf aslında yüzde elli, elli diye ayrı. Bence o oran, yani karşıya koyduğumuz kitle çok daha az aslında yüzde elliden... ...ve bu o karşıdaki karşıya koyduğumuz taraf aslında bizim gibi politikaları ya da hakikati ya da bunun takibinde değil sadece işte tek bir Kişinin bekası yani hani sanki televizyonda bir reklamı izleyip hemen koşa koşa gidip o ürünü almak isteyen bir kitle hani dükkanlarında sıralar olur ya oyun konsolları falan hmm. çıkıyor öyle bir sanki kitle gibi bir kitle aslında geriye kalan daha farklı segmentlere ayırdığınız bu yüzde elliyi kastediyorsak zaten bu yüzde ellinin olağanüstü çabasıyla çıkmış bir hayır çalışmasının sonucunda aslında kent hareketleri yani yaşamı savunanların e, kah biz bir araya gelmiş olalım kah ayrı ayrı senelerdir yürüttüğü çalışmalar aslında bu hayırın çok önemli bir parçasını oluşturdu. E, baktığımızda e, aslında normal bir genel seçimlerde e, iktidar partisinde oy vermiş birçok alandan aslında hayır sesinin çok güçlü yükseldiğini gördük. Bunda doğa kıyımları rant uğruna doğayı kentleri e, hiçe sayan ...politikalarının çok önemli rolü olduğunu gördük... ...ve bunu da bizim çıkardığımız sesin. Ee, bu... E, ...hayırcı... ...yine yüzde 50 diyorsak... ...bu kitlenin de aynı kararlılıkla devam etmesi için... ...işte aslında biz nasıl yaşamı savunanlar olarak... ...bir araya geldik... ...böyle yapıştırıcı güçlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Orada... ...çağdaşı devrediğim sözü Kentin ve doğanın... ...üzerinden düşünürsek eğer ama şöyle düşünelim... ...mesela... Diğer %50 kentine doğa, kente, doğaya, parka, ormana, temiz havaya sahip çıkmıyor mu? Çıkıyor aslında. Yani bu bir yazı var. E, Yeşil gazetede çıkan bir arkadaş yazmış ismini hatırlamıyorum. Hay, çevre, kentin çevrenin hayırı diye. Oraya bakmak lazım mesela. Gebze ve Dilovası mesela. Hayırını yükseltmiş. Normalde Gebze'de AKP'ye MHP oyları %71 iken %40 60'a düşmüş mesela. Hı hı. Yalova'da gene aynı keza. Mesela Bursa'da DOSAP tehlikesi var değil mi, değil mi yani? Ama 10'un üzerinde bir hayır kazanımı var. Yani Karadeniz'de fındıklı Artvin hayırını yükseltmiş yani. Aslında kentin mücadelesi, doğanın mücadelesi evet hayıra bakmıyor. Biz e, bir toplantıya gittiğimizde Trakya'ya şöyle demişti bir tane muhtar ee, Trakya termik santral yapılmasına hayır diyorum. Başkanla evet diyorum demişti. Şimdi bu bir çelişki aslında. Hı hı. Aslında o başkanlık getirecek zaten oraya o termik santrali hı hı. ve biz bunu anlattığımızda ikna olabilmişti yani. Güzel. Aslında şunu diyorsunuz. Her ikinizden de anladığım, çağdaş östrükten de, Selam Bilgörden de. Biz bildiğimiz e, yolda yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Kazandık, kazanıyoruz, kazanacağız. Ee, ve e, yaşamı savunanlar, doğayı savunanlar hayır dediler referandumda. Bu tavır devam ediyor, devam edecek gördüğüm kadarıyla. Ve yaşam mücadelesi de zaten öyle e, dünya var oldukça... <gülüyor> ...sürecek bir mücadele olarak sanıyorum... ...karşımızda duracak. Bir şey eklemek istiyor. Buyur Selen. Evet, yani son söz olarak... ...şöyle söyleyeyim. Yaşam savunucuları... ...bundan sonra ne yapacak... ...tekrar hani işaret edecek bir şey. Mesela şimdi varlık fonu... ...konuştuk, tartıştık biraz. Mesela bunun sonuçlarını görüyoruz madde sekseni. Mesela en son geçtiğimiz gün Cengiz Holding'e verilen imtiyazlar... ...bu arıtma <gülüyor> gübre tesisiyle ilgili. Mesela kork, kork, korkunç yani KDV muafiyetinden tutun. Ben şimdi burada zamanımız kısıtlı saymayım. Biz kendini artık fiilen de göstermeye başlamış bu sorunlarla... ...sorunlara karşı hem doğanın hem de kentlerin şirketlerin ham maddesi haline getirilmesine karşı yani bunu asla kabul etmeyeceğiz. Buna karşı sesimizi her koşulda her zaman hiç durmadan yükseltmeye devam edeceğiz. Yani Albatros olduğu, örneğinde de olduğu gibi kim olduğu... ...hangi yapı olduğu... ...nereden geldiği hiç önemli değil... ...eğer yaşama karşı, kültüre karşı... ...tarihe karşı bir şey varsa... ...biz orada olacağız, müdahale edeceğiz... ...karşımıza ne çıkarılırsa... Çı ...çıkarılsın, bunun için de... ...yaşam savunucularını olabildiğince... ...ortak, olabildiğince geniş bir zemin halinde de... ...sürdürmeye devam etmek istiyoruz... ...çok teşekkür ediyoruz... Son bir cümle eklemek istersen Çağdaş... ...diniyelim, cümlen... kapatıyoruz... Yes. Yaşamı savunanlar... ...doğasına, kentine, ormanına, suyuna... ...parkına sahip çıkanlar... Hayırına da sahip çıktı. Bugün bu hayıra sahip çıkmaya devam edelim. Hayır meclisleri var. Hep birlikte hayır meclisleriyle beraber bu işi daha da güçlendirelim derim. Evet değerli dinleyenler Yeşil Bülten'le karşınızdaydık, radyolarınızdaydık. Ee, açık Radyo'da 94.9'da. Ee, doğa için olan kent için olan çevre için olan politiktir her zaman dedik ve e, biz bu çerçevede yıllardır yeşil bülteni sürdürüyoruz. E, öyle de yapmaya devam edeceğimizi e, de söyleyelim. E, ve politik alana doğanın, doğa savunucularının müdahalesi hep olduğu ...giderek daha güçlü hale gelmeye de başlıyor bu müdahale. Bunun da altını çizmiş olalım. O yüzden biz işin politik boyutunu, kültürel boyutunu, sosyolojik boyutunu e, tartışacağız. Çiçek böcekçi e, ya da işte e, sadece e, çapulcu olarak da bazı otoritelerin andığı bir kitle değil... ...yaşamı, doğayı kendisiyle birlikte var eden ve bunu da yapma kararlılığını sürdüren bir grup olarak görüyoruz. E, doğa savunucularını diyelim... Kapatmamız gerekiyor diyelim ve de. yaşamı, savunanlar yaşamı savunanları yani. diyelim. Ve Açık Radyo'ya çok teşekkür edelim. Hayırlı Buyurun. yeni yayınlar e, Yeni, dönemleri. <gülüyor> yeni yayın dönemleri. Yaşamı savunanlara destek olsun diyelim. Açık Radyo dinleyicileri sevgiler. Evet görüşmek dileğiyle haftaya.